Oh yeah. gasté Kainat, bugün 22 Eylül Perşembe, yıl 2016, ay 9, gün 266, Hızır 140. 1437, Hicri Zilhice 20, 1432, Rumi Eylül 9. Yağmur. Günün tarihi. 84 yıl önce bugün, 22 Eylül 1932'de gazeteci, yazar ve besteci Ahmet Rasin İstanbul'da öldü. Birçok gazetede çalıştı. Kurtuluş Savaşı sırasında yazdığı yazılar nedeniyle tutuklandı. Son yıllarda milletvekili seçildi. Büyük Saatli Marif Takvimi Bir kez Açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Hemen Madra, Can Tonbil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açıkçamızı Sergeyeviç Prokofiev'in ünlü Korkunç İvan'ın... O, o, eserinden yaptık bir bölümünden o priçniklerin dansı e, Dimitri Yablonski yönetiminde Rusya Devlet o, Senfoni Orkestrası'ndan çalınan bir bölümdü. Neden çaldığımıza gelince de onu bize Eduardo Galeano aynalardan anlattı aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Salya lar. Bütün Rusyaların ilk çarı Korkunç Ivan, kariyerine daha çocukken kendisine gölge eden bir prensin öldürülmesini emrederek başladı ve 40 yıl sonra kendi çocuğunun kafatasını bir bastonla parçalayarak zirveye ulaştı. Yolun bu iki noktası arasında ona ün kazandıran olaylar şunlardı. Uzun kara pelerinleri, kapkara atlarıyla etrafa korku saçan kara muhafız alayına bağlı savaşçıları, müthiş topları, zapt edilemez kaleleri, önünde eğilmeyen herkesi hainler diye nitelendirme alışkanlığı, en yetenekli adamlarının boynunu vurdurma eğilimi, imparatorluğun fetihlerini Tanrı'ya armağan etmek amacıyla inşa ettirdiği, Moskova'nın sembolü, Vasil, Aziz Vasil Katedrali Hristiyanlığın doğudaki burcu Olma isteği Uzun mistik krizleri Çok pişmanlık hissedip nedamet getirip Ağladığında gözlerinden kan gelirdi Göğsünü yumruklar Duvarları tırmalar ve Uluyarak günahlarının Bağışlanması için yakarırdı Dört asır sonra İkinci Dünya Savaşı'nın en trajik Saatlerinde Alman işgalinin Tam ortasında Stalin Sergei Eisenstein'dan Korkunç yön üzerine bir film yapmasını istedi. Eisenstein bir sanat eseri yaptı. Ama film Stalin'in hiç hoşuna gitmedi. O bir propaganda eseri ısmarlamıştı ama Eisenstein onu anlamamıştı. Bütün Rusyaların son çarı, düşmanlarının yatışmaz kırbacı Korkunç Stalin bir çığ gibi gelen nazi saldırısına karşı verilen vatansever direnişi şahsi kahramanlığına dönüştürmek istiyordu. Herkesin bu ortak fedakarlığı, ona kalırsa kolektif bir sağduyunun destanı değil, devlet adındaki bir tanrının ve parti adındaki bir dinin en üst düzey rahibinin şahisleri, bir seçilmişin olağanüstü ilhamıydı.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 Tarihte bugüne de bakacak olursak kısaca 480'de minattan önce İsa'dan önce 480 yılında bugün Salamis koyu savaşı olmuş ve Yunan o zamanki Grek donanması Temistokles komutasında Pers donanmasını Serhas birinci Serhas. Zerxes. Serhas ama. Ha, Serhas Parc demin söyleniyor. Evet Serhas. Xerxes İngilizler, Amerikalılar söylüyorlar. Bizi, ben oradan almışım demek Serhas, ki. Serhas Pers donanmasını yeniyor. Salamis Savaşı. Önemli bir şey. E, antik dönemin en önemli olaylarından biri. Onun Bin hemen öncesinde var. de galiba şeyde maratonda. Evet. Onun da hemen öncesinde Termopoli'de Pers'leri yenmeye çalışıyorlar. Termopoli'de yenemiyorlar. Bunu Yunanca'dan alabiliriz. Bunda bir pro evet. problem yok. Evet. 1598'de Ben Johnson ünlü oyun yazarı tanınmış yazar ve başka birçok yeteneği olan İngiliz yazar oyuncu Gabriel Spencer'ı duelloda öldürmüş ve adam öldürmek suçundan suçlanmış ve mahkum olmuş. 1984'te de gallerde Grasford galerilerinde bir patlama olmuş ve 266 madenci ve onları kurtarmak isteyen insanların yardımına koşanların da 266 kişinin ölümüne yol açmış büyük bir maden patlaması grizu deniyor metan gazı patlaması evet tarihte bugün olaylarda e, bunlar Şimdi günümüzün şeyine geçelim. Ee, önemli çoğu sabaha karşı önemli gelişmeler oldu. Öncelikle Ahmet Altan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Mehmet Altan tutuklandı. Altan kardeşler darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 10 Eylül'de gözaltına alınmışlardı. O tarihten beri de bekletilmektelerdi. 12 gün boyunca gözaltındaydılar. Evet. 15 Temmuz darbe girişimi öncesi subliminal mesaj diye yani altı bilinçaltından mesaj vererek darbeye iştirak ettikleri iddiasıyla gözaltına alınmışlardı. Gazeteci, yazar, romancı Ahmet Altan ve aktivist aynı zamanda ve e, profesör kardeşi profesör Mehmet Altan on, yaklaşık dokuz belki de daha fazla sayıda kitabı olan e, Mehmet Altan savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi suh ceza hakimliğine sevk edildiler ...hakimlikteki sorgunun ardından... Mehmet Altan tutuklandı... ...Ahmet Altan da adli kontrol şartıyla... ...serbest bırakıldı. Haberin devamına geçmeden önce parantez içinde şunu söyleyeyim... ...Güven dereden gelen bir mail var... ...subliminal mesajları hem biz kendi programımızın içerisinde... ...hem de haberler içerisinde... ...hem de suçlamalar içerisinde yapılan suçlamaların içerisinde... ...kullanımının çok da yerinde olmadığına dair... ...ufak bir uyarı vardı... ...bunu daha detaylı olarak belki önümüzdeki günlerde... ...değinebiliriz ya da geçmiş programlarımıza... ...zaten bu konuya değinmiştik ...oradaki podcastlerden... ...podcastlerden çıkarılarak... Ne, ...sublimler mesajın ne olduğuna bakılabilir. Evet. Bu konuyu daha sonra da... ...inceleyebiliriz. E, terör ve örgütlü... ...suçlar soruşturma bürosu savcısı... ...Can Tuncay... ...Ahmet ve Mehmet Altan'ın suçlamaları... ...reddeden ifadelerini aldıktan sonra... ...saat 23.45... ...sıralarında... ...FETÖ'ye... ...Fetullah Terör Gülen Örgütü... E, ...terör örgütü daha doğrusu... Ona yönelik yardım ve propaganda hükümeti devirmeye teşebbüs iddiaları eşliğinde tutuklama talebiyle nöbetçi suh ceza hakimliğine sevk etti. Nöbetçi suh ceza hakimliğindeki sorgu yaklaşık 2 saat sürdü ve saat sabaha karşı 3.40'da bitti. Karar da sabaha karşı yine 4.15 sularında açıklandı. Neden böyle geç saatlerde yapılıyor? bilinemez ama böyle bir şeydi e, altan kardeşlerin savcılık ifadesi ve nöbetçi suh ceza hakimliğindeki sorgut sırasında adliyedeki avukatlar Ergin Cinmen ve Veysel Ok ve Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Garopaylan'da vardılar adliye dışında da altan ailesiyle arkadaşları bekledi Hasan Cemal'in de zaten uzunca bir süreden beri tek kişilik bir ordu gibi basın özgürlüğü genel olarak ifade özgürlüğü basının ülkenin üzerindeki özgürlük bastırıcı perdeyi yırtmak için yoğun bir çaba harcamakta olduğunu gördüğümüz Hasan Cemal de orada 19 saat geçirmiş Çağlayan'da ve Mehmet Altan tutuklandı. Ahmet Altan'a sevinemedik diye bir yazısı da var. Ona da değineceğiz. Ee, yani çok Adliye Sarayı bugün de gazeteci milleti kaynıyor. Koridorda yine telaşlı bir hava diye anlatıyor. Ee, ve böyle adeta bir polisiye e, havasıyla yapılan Çok önemli Türkiye tarihinin önemli anlarını yaşatan bir e, duruşma bu. Hatırlatmak gerekebilir soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunuyor. Soruşturmada bahsedilen TV programının sunuculuğunu yapan gazeteci Nazlı Alacak'ın da bu soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifadesinin olacağı belirtiliyormuş BBC Türk'ün haberine göre. Nazlı Alacak da 30 Temmuz'da tutuklanmıştı. Durum bu. Evet şimdi şeye kulak verelim. E, Ahmet Altan'a Ahmet Altan'a Ahmet Altan'ın adliye çıkışında yaptığı bir açıklama oldu ve e, ona geçmeden şeyi de söyleyelim hemen e, Ahmet Altan mahkeme sorgusunda hakim Selami Yılmaz'a benim bütün hayatım darbelere karşı mücadeleyle geçti diye ifade vermiş ve ee gerek Ahmet gerekse de Mehmet Altan emniyetteki ifadelerinde kendilerine yönetilen soruları yanıtlamayarak Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vereceklerini beyan etmişlerdi. Ayrıca avukatlarına görüş kısıtlamaları da, kısıtlaması da getirildi. Gizlilik kararı var. Neden bilinmez. Avukatlarına da görüş kısıtlaması getirilmiş. Neden bilinmez. Altan kardeşlerin avukatları Ergin Cinmen ve Veysel Oktan müvekkilleriyle ilgili bazı yayın organlarında yer alan iddialara yalanlamada gelmişti. Açıklamada müvekkillerimiz Ahmet ve Mehmet Altan'ın şahsında büyük bir hukuk trajedisi yaşanmaktadır deniyordu. Mehmet Altan'ın evinde F serisinden ya da F 1 dolar bulunduğu ile ilgili olarak da bu Kırmızı çanta Mehmet Altan'ın aile bireylerine ait eski bir kadın çantasıdır. Bu çanta içinden çıkan yırtık bir dolar Mehmet Altan ve ailesinin 90'lardaki bir yurt dışı seyahatinden kalmıştır ifadelerine değer verilmişti. Zaten yaklaşık 8 milyar dolar Fed'in yani Amerikan Merkez Bankası'nın açıklamasından 8 milyar adet bir dolar bulundu. F serisinin de bir milyar kadar buldu söylenmişti. Evet şimdi Ahmet Altan'ın adliye çıkışındaki ilk açıklamasına kulak verelim. Bunu bilmeyen darbeyi dikliği almayan bir tek cümleyle bir konuşmada darbeyle ilişki kurmaya açık duran bir hukuk sistemiyle bu ülkenin gerçekten çok zor günler yaşayacağını düşünüyorum. Mehmet Altan'ın bugün tutuklanması 15 Temmuz'la ilgili soruşturmanın tamamen yolundan saptırılması ciddiyetinden uzaklaştırılması ve esas sorumlulara gidecek bir soruşturmanın önünün kesilmesidir Bunun başka hiçbir anlamı yok. Bir profesör 30 yıllık bir yazar bunca kitabın müellifi hayatı boyunca darbelere karşı çıkmış ve demokrasiyi korumuş bir adam bir konuşmasında siyasi iktidarı eleştirdiği için darbeyle ilişkilendiriliyorsa bu ülkede gerçekten yaşamak çok zor. Ve burayı yönetenlerin nasıl bir ülkeyi yönettiklerini bir ülkeyi ne hale getirdiklerini bir kere daha düşünmeler lazım. Bu hukuk sistemiyle bu tür suçlamalarla siyasi iktidara yönelik her eleştiriyi darbecilik olarak nitelemekle varabileceği hiçbir yer yoktur. Bugün bu tutuklama 15 Temmuz'a ilgili ciddi her türlü soruşturmanın önünü kesiyor. Bilmediğimiz bir güç her nedense bu darbenin nasıl olduğunu soruşturmasını engellemek istiyor. Bize açılan bu dava Mehmet Altan'ın bu tutuklanması bu soruşturmanın derine ve gitmesini engellemekten başka hiçbir amaçlanışmıyor. Bugüne itibaren bu soruşturma gerek Türkiye'de gerek dünyada hiçbir şekilde ciddiye alınmayacaktır. O zaman sormamız gerekir. Kim ve neden 15 Temmuz'u yapanların sonuna kadar araştırılmasını engellemek istiyor? Ve bunu aydınların üzerine sevk ederek yolundan saptırıyor. Zannediyorum ki bu darbenin siyasi sorumlularının ortaya çıkmasını istemiyorlar. Korktukları bu. Bunun içinde Mehmet Altın'ı tutukluyorlar. Mehmet Altın'ı tutuklamak Her türlü eleştiri bundan sonra cezalandırılacaktır anlamında taşıyor. İki tane anlamı var bunun. Bir, siyasi iktidarı eleştirenlere bundan sonra darbe incineceğiz. Ki bu darbeyi fevkalde gayret ettiği hale geliyor. Getiriyor. İki, biz 15 Temmuz'u soruşturmak istemiyoruz. Çünkü biz 15 Temmuz'u soruşturduğumuzda bu işin nereye varacağından korkuyoruz. Siyasi iktidarın bize adliye sarayında verdiği mesaj sadece bu. ama Buradan gidecek bir yer yok. Buradan Türkiye'ye bir yaya gitmez. Ümit ediyorum ki kısa zamanda bu siyasi iktidar kendini toplar. Hem kendisinin hem Türkiye'nin böylece korkunç kötü bir yere gitmesine engel olacak bir hamle yapar. Evet gazeteci, romancı, yazar ve aktivist Ahmet Altan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan hemen sonra adliyede çağlayan adliyesinde yaptığı konuşmada e, bu duruşmalar ve genel olarak memleketin hali konusundaki fikrini ortaya koyan bir açıklama yaptı. Hasan Cemal de 19 saat geçirdiği Çağlayan'da e, önce kendisi e, yani şöyle diyor kasvetli kurşuni bir hava yağmur çiseliyor Çağlayan'da güvenlik yine çok sıkı araba sokmuyorlar. Adliye sarayı bugün de gazeteci milleti kaynıyor. Adliye koridorları bu kadar gazeteci milleti kaynayan ülkede özgürlük olur mu? Benim dava sabah erken diyor. Cumhurbaşkanına hakaret, savunma yapacağım. Ee, ve kendi davasını anlatıyor. Her Allah'ın günü anayasayı ihlal eden bir Erdoğan başlıklı yazımdan dolayı Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanıyorum. Fikret İlkiz'de hakim karşısındayız. Avukatından bahsediyor. Doğan Akın da T24 yöneticisi, kurucusu gazeteci Doğan hakkında izleyici sırasında son derece nazik ve dikkatli bir yargıç savunma kısa özetle diyorum ki evet sert bir eleştiri ama Cumhurbaşkanı'na hakaret değil demokrasinin özü olan ifade özgürlüğü içinde bir yazı devleti yönetenlerin eleştiri karşısındaki karşısında tahammüllü olmaları gerekir kısa sürüyor çıkıyoruz karar Ankara'daki mahkemede verilecek bir başka kalabalığa doğru yürüyoruz MİT tırları davası başlamış. Erdemgül içeride hakim karşısında. Gizlilik kararı olduğu için avukatlar ve eşler dışında kimse alınmamış. Direkt dünlarla Aslı Gül eş kontenjanından duruşmayı izliyorlar. Ortalık bir anda algılanıyor diyor O da TV duruşmasından dışarı sızan bir haber. Ahmet Şık demiş ki cemaate destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan da yargılanmalı. Yalçın Küçük damardan girmiş. Darbe teşebbüsü diyorsunuz. Darbe olmuş gibi yönetiyorsunuz. Koridorda yine telaşlı bir hava. Derdem gül bariyerlerin üstünden sarkıyor. Duruşmaya ara verilmiş davanın erteleneceği anlaşılıyor. Avukatlarla sohbet ediyoruz. Ergin Cinmen Çile'nin bunca yıldır bir türlü bitmediğini söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Sezgin Tanrıkulu avukatlık yaparken yolun bu kadar adliye koridorlarına düşmemişti Diyor. Yılların dostu Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Enis Berberoğlu da koridorda. Onun davası da MIT tırlarıyla birleştirilmiş. Duruşma bitiyor. Koridorun ucunda direkt Dündar ve Cumhuriyet İcra Kurulu başkanı Avukat Akın Atalay gözüküyor. O ne güzel diye bana laf dokunduruyor. Benim pasaporta el konuyor. Sana gelince bir şey yok. Gülüşüyoruz. Bir hatıra fotoğrafı Dilek Dündar, Aslı Gül, Erdem Gül ve ben. Telefon Yurt dışından Cengiz Çandar arıyor. Çağlayan Adliyesi'nde yazı yazarken duydum. Bugün festival günüymüş Çağlayan'da. Benim de doğum günüm diyor. Bu bitti. Tuğrul Erilmaz'dan da SMS. Mesaj Özgür Gündem ifadesi cuma günü saat 14.30'da. Genç muhabirler cıvıl cıvıl aralarında tek tük erkekler de var. Benim zamanımda böyle olmadığını söylüyorum. Kıkır diyorlar. Tam tersi şöyle şeyle mi? Evet. evet. Meslek hayatlarında ilk kez böyle zor zamanlarda gazetecilik yapıyor olmanın heyecanı içindeler. Haber çok basan olduktan sonra diyor birisi. Genç habercilerle birlikte olmak, onların heyecanını hissetmek nedense beni her zaman mutlu eder, motive eder diyor Hasan Cemal. Ebedi bir genç olarak bunu ben ekledim. Doğan'la kafeteryaya gidiyoruz bir şeyler atıştırmak için. Bilgisayarımı açıp o 21 Eylül 2016 tarihli adliye notlarımı yazmaya başlarken telefonum çalıyor. Yasemin Çongar. Nefes nefese birazdan geliyorlar diyor. Tam bir dedektif hikayesi gibi anlatmış ama aklı öyle evet, çünkü. Evet. Heyecanla beklenen iki kişi sübliminalden, akıl alır gibi değil ama göz altındaki Ahmet Altan ile Mehmet Altan. Uğraştığımız şeyler bakar mısınız? Telekinezi, bir dolar, sübliminal mesajlar ve durmadan tutuklanan ve insanlar insanlar sürüm sürüm sürünen. E, bir an olsun görebilecek miyiz diyor. Sevgili Ahmed'e seslenebilecek miyim? Tam tatile çıktığım günün gecesi 15 Temmuz oldu. Mecburen yazıya devam Hı. ettim. Tam artık dünya yıkılsa yazıları kesiyorum dedim. Denizlere açıldım. Sabah gözümü açtım. Yasemin'den telefon. Mahmed'e aldılar. Şimdi Ahmed'e geliyorlar. Yine oturdum yazıya. Ahmetciğim tam zamanlı buldun gözaltına alınacak sıkıntılıyız ama önce savcı sonra mahkem ediyor Kerem Altan, Yasemin Çongar, Hasan Cemal Sanem Altan, Yasemin Çongar bu fotoğraflar var fotoğraflar çektiriyoruz Sanem bir aplikasyonla hepimizi zayıflatıyor boylarımızı uzatıyor istiyorsanız öyle bir aplikasyonla size de şey benim zayıflamaya ihtiyacım mı var? Boyumu uzamaya ihtiyacı oldu. Doğrudur bu hikaye ama Altanlar'ın avukatları Ergin Cinmen ve Veysel Ok sohbetse klasik 15 Temmuz ve sonrası. Ve şuna kulak veriyorum diyor Hasan Cemal. Savcı Altanlar için gözaltı talimatı verip tatile çıkıyor. Çok iyi değil mi? <gülüyor> Ahmet'le Mehmet 11 gün göz altında kalıyorlar ve ancak salı gece yarısı ifadeye çağrılıyorlar. Çağırıyor polis. 11 gündür elinde olanları gece yarısı çağırıyor. Eziyet değil de nedir bu? Nasıl tatile çıkabilirsiniz ki? Düşünsenize iki kişiyi böyle gözaltına almışsınız. On bir gündür küçücük bir hücredeler, bekliyorlar. Siz de gönül rahatlığıyla kulaç atıyorsunuz, balığınızı yiyorsunuz, sonra ayrınızı içiyorsunuz böyle ondan sonra gayet rahat Bittik. bir şekilde uyuyorsunuz bittikten sonra geliyorsunuz işiniz. İki kişi dediğin de yani birisi ülkenin hatta uluslararası e, alanda da tanınmış yazarları e, akademisyenlerinden bahsediyoruz iki kişi yani olarak. böyle bir vicdanı nasıl pişirebilmişler bu zamana kadar gerçekten hareket ediyor insan sonra yüz ifadelerini okumaya çalışıyorum diyor savcıların <gülüyor> pek öyle hiç değil tutuklanabilirler mi Adliye sarayının 9. katında toplanıp Altan kardeşleri bekliyoruz çay kahve eşliğinde. Sabah oldu şey akşam oldu hala bekleşiyoruz ama tedirgin bir bekleyiş bu gece yarısına doğru gelen haberlerde iç açıcı değil. Saat gece yarısını 10 dakika geçerken kötü haber ulaşıyor. Savcı Ahmet ve Mehmet Altan'ı tutuklama talebiyle nöbetçi Suh Ceza Hakimi'ne sevk etmiş özgürlük açısından utanç verici bir karar. Saat 1.15. Bu sefer hakimliğin kararını bekliyoruz. Saat 2.20. Garo Paylan tweet atıyor. Sorgular kilitli kapılar ardında başladı. Ahmet Altan'ın sesi yankılanıyor duruşma salonundan. Benim bütün hayatım darbelerle mücadele içinde geçti. Yasemin Çongar'la bakışıyoruz. Gözleri bugün kim bilir kaçıncı kez doluyor. Saat 2.40. Bu memlekette ne hukuk var ne de yargı bağımsızdı. Hukukun üstünlüğü tam anlamıyla çökmüş durumda. Altan kardeşler hakkında darbecilik tırnak içinde ten tutuklama isteyebilmek başka türlü yorumlanamaz. Yani hukukun üstünlüğünün tam anlamıyla çökmüş olmasından başka. Saat 3.30. 18 saattir buradayız. Hala mahkeme kararını bekliyoruz sevgili Altanlar hakkında. Saat 3.45. Veysel'den mesaj. Bitti. Bekliyoruz. Saat 4.15. Mehmet Altan tutuklandı. Ahmet Altan serbest. Sevgili Mehmet'in tutuklanması özgürlüğe ağır bir darbe daha. Gazeteciliğin adliye koridorlarında 19 saat boyunca tuttuğu notlar işte böyle diyor Hasan Cemal. Ama açıkça konuşmak gerekirse Hasan Cemal'i en serinkanlı bir şekilde okuyabildiğin yazılardan bir tanesiydi bu galiba benim açımdan. Yani tekrar tekrar okunabilecek o anı ve fotoğrafı size gösterebilecek yazılardan bir tanesi. Çok tecrübe. Bir, son zamanlardaki yazılarının büyük çoğunluğu bu evet. şekilde. Böyle not tutuyor. Artık evet. günün notları halinde tutuyor. Kendi rüyalarını bile anlattı kabuslarını son derece ilginç yazıları. Sinirlenmeden sakin sakin ve olayı net bir şekilde göstermiş bu yazıları. Rüyasında polis geliyor. kapıyı dayanıyor. Yani suçlusun diyor nedir suçum diye soruyor polise ee, komünistlikten diyor Öyle mi? Ondan sonra fakat bir başka polis ben sana arka kapıyı göstereyim kaç diyor kaçmak oğlamacı oluyor ondan sonra da yakalanıyor böyle rüyalar görünce tek içinde uyandım böyle rüyalar görülen bir mümkün ne yani. yapabilirim diyor ben 72 yaşındayım. Yani düşünün Fethullah Gülen'in organize ettiği çocuklar benim üzerinden askeri maçta geçiyorlardı rüyamda. Yani böyle rüyalar insanların şeyine geçiyor. Bilinçaltına etki ediyor daha doğrusu böyle olaylar. Ardından bunları konuştuğunuz zaman da sübliminal mesaj verdiğiniz oluyor. Dikkatli etmek lazım. Sadece rüya benimki. Muhtemelen sancaman ikini. Ahmet, Ahmet Altın'ın sor polis sorgusunda da şöyle sordu abi. Sorgulama yapan polis mesela bu manşeti niye attınız? Talimat mı geldi diyor. Paşasının Başbakanı manşetinden bahsediyoruz Taraf Gazetesi'nde. 2008, sene önce. Ne zaman soruyorlar bunu? Dün gece. Yani daha doğrusu poliste soruyorlar. Hakim sormuş mu bilmiyorum ama polis sorgusunda 2008, bunu soruyorlar. Kaç sene önce? 8. 8 sene önce. Evet. Zor yani hatırlamaktan <gülüyor> sonra açıkçası. Ama yani gazeteci olduğunuz zaman hatırlamak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Ee, ve bir de şey sormuşlar, ee, o, Mehmet Baransu'yu korumaya çalışmanızın sebebi nedir? Gazeteciyim. <gülüyor> <gülüyor> Cevabı verilmiş. Yani e, pek çok e, birçok gazeteci ve yazar şüpheli ya da sınık sıfatıyla çağlayan adliyesindeydi. Hasan Cemal, Utku, Çakır, Özer, Enis Berberoğlu, Erdem Gül, Ahmet Şık, Ahmet ve Mehmet Altanlar çeşitli suçlamalar, Cumhurbaşkanı'na hakaret, terör örgütüne destek sağlamak, Oda TV davası subliminal mesaj vererek darbeye iştirak etmek gibi suçlar var. Bu arada özgürlük meselesini bitirmek için de birkaç şey daha söyleyelim. Aslı Erdoğan'dan mektup var. Uzatıldı yine gözaltı süresi. Cezaevinden dışarıdakilere seslenmiş. Tuholski ödülünü de yeni kazanmıştı Aslında Erdoğan yazar. Kış Geliyor demiş, ilk yağmurlar, kış geliyor cezaevine, Büyük Türkiye cezaevine daha sert geliyor. Nurtu bu gibi yeni cezaevlerimiz olacakmış, Allah sahibine bağışlasın diye bir not yazmış. Ama sizler sayesinde içimiz sıcacık, sevgiler, selamlar, hasta Erdoğan, Bakırköy, Kapı, kadın kapalı cezaevi. Bu arada Ahmet çık demişken, dünkü... E Oda TV davasında ufak bir tartışma da yaşanmış. Oda TV davasının dünkü duruşmasında söz olan gazeteci Ahmet Şık soruşturmayı yürüten gülen cemaati <gülüyor> mensubu polis hakim ve savcıların tutuklu ya da firari olduklarını hatırlatmış. Bu cemaati destek veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da yargılanmalı demiş. Mahkeme başkanı ise bu sözlerin mahkemenin konusu olmadığını ifade ederek tutanağı geçirmemiş. Allah Allah önemli bir şey olabilir mi? Öyle olmuş yazıyor T24'ten okuyorum ben. Bunun üzerine tartışma yaşanmış. Mütalahsını hazırlamak için savcıya süre veren mahkeme heyeti duruşmayı 21 Ekim saat 10'a ertelemiş. Tutanağı geçmiş ama. Hiç İtiraz diye. üzerine geçmiş. Geçmiş mi? Geçmiş. Yani gazetelerde de geçmiş. Geçmiş tabii. Bu arada 45 FETÖ demişken savcı filan. 45 öğrenci hakkında hapis cezası verilme kararı vardı. Göktürk 2 adlı uydunun fırlatılması törenine katılan Erdoğan'ı protesto eden 45 öğrenci o hapis diller. cezası. Evet, Ortadoğu Teknik Üniversitesi. Fakat davanın savcısı, ya bu da ancak bu bölgenin, sadece bu ülkenin değil belki de bölgenin diye bakmak lazım. Biraz geniş konuşmak daha lazım. daha değil? İlginç bir şey. Hayır, FETÖ'den tutukluymuş. Hımm. Sabahın savcı evet, tuturdu. Bakmışlar evet. mı başka savcı atamayı? Bilmiyorum. Durumu yani çok ilginç. Savcı Erdoğan Gökçek hazırladığı iddianamede polis tarafından başından... Erdoğan Gökçek mi? İsme gel. Evet. Erdoğan Gökçek. Gökçek polis tarafından başından gaz kapsülüyle vurulan Barış Barışık'ı kendisini vuran polisi şikayet ettiği dilekçeye dayanarak ha hakaretle suçlamış. Ancak savcının 10 ay boyunca şikayet edilen polis hakkında işlem yapmadığı... Hükümet savcılar yüksek kurul tarafından kendisine disiplin cezası verildiği de öğrenilmiş. Karışık evrenselden bir haber bu. Erdoğan göçcek. Eee protesto e, şede başından gaz kapsülüyle vurulan, gaz bombasıyla vurulan kişi de bu hunhar bir olayda barış barışık. Barış barışık. Erdoğan göçcek. Başından Gökçek. vurulmuş. Ve hakkındaki tek şey polis şikayetim demiş. Böyle karma karışık bir durum. Bu arada bir son haberle bir kapatalım bu durumu. Daha doğrusu iki haberle. Birleşmiş Milletler işkence e, raportörünün Türkiye ziyareti ertelenmiş. Evet. Ama Birleşmiş Milletler tarafından değil bu erteleme. Türkiye'deki hükümet, hükümet tarafından. Hükümet tarafından. 10-14 Ekim tarihlerinde Türkiye'yi yapacağı ziyaret özel raportör işkence konusundaki... Juan Mendez ...gelecekmiş Ankara tarımından ertelenmiş. Kasım... ...ya da Aralık ayına... ...erteleme de belli değilken ne zamana ertelendi. Bu arada... ...Yeni Şafak gazetesinin yazarı... ...Ali Bayramoğlu... ...gazetesiyle yazıları nedeniyle sorunlar yaşadığını... ...açıklayıp Yeni Şafak'tan ayrıldığını duyurmuş. Ne sorunlar yaşıyormuş ondan bahsediliyor mu? Bahsediliyor. Içerisinde? Ne gibi? Ee, yani Yeni Şafak gazetesi son dönemde yazılarımla ilgili sıkıntılar yaşamaya başladı. Benim de gazetenin buna yönelik tasarruflarını kabul etmem ve beklentisini karşılamam söz konusu değil diyor. Gazeteyle aramdaki tırnak içinde akit sözleşme yani hı hı. sürdürülemez hale gelmiş bulunuyor deyip tweet atmış yani Facebook'tan ya, ya da son yazısına bakalım son yazısı 15 Eylül tarihli ikazdı. Şunu diyordu. Suçun şahsiliği ilkesinin esnetilmesinden bu istikamette takip ve kanıt yöntemlerine bunları uygulayacak savcı yargıç grubundan mümkün kılacak yasal düzenlemelere kadar asayişçi devlet faaliyeti siyasi zamanı işgal etmekle kalmaz. Zamanın ruhunu da işgal eder ve belirler. Hukuk devleti olağanüstü halk koşullarında bile demokratik düzenini yıkmak isteyen her eyleme hesabı asgari demokrasi koşullarında ve hukuk yoluyla sormakla mükelleftir diyor. İbra analiz bence evet. Ali Bayramoğlu'nun bu sadece şüpheli ve suçluların değil, tüm toplumun hak ve hukukunun teminat altına alınmasının gereğidir diyor. Tıpkı Joan Locke'un radininde felsefeci bir kişinin özgürlüğünün kısıtlanması, adaletsizliğe uğraması bütün toplumun yani genel yararın zedelenmesi anlamına gelir şeklindeki ilkesiyle beraber ve bu ülkenin önde gelen aydınları yazarları fikir adamları arasında yer alan darbe şiddet terörle yakından uzaktan ilişkileri bulunmayan Şahin Alpay Ali Bulaç Nazlı Ilıcak Aslı Erdoğan Murat Aksoy Mehmet ve Ahmet Altan eninde sonunda özgürlüklerine kavuşacaklar buna şüphem yok kanım odur ki her birinin sadece ömrü Kavgası, eseri, öyküsü bile kendi başına darbe ve terör karşıtı bir duruş ve bu duruşa dair bir kanıt oluşturmaktadır diye yazmıştı son yazısında Halil Bayramoğlu. Ama mevcut durum aradan geçen ve geçecek zaman nasıl açıklanacak, hangi izi bırakacak diyor. Ve e, Ya da FETÖ ile ilgisi olmayan, açığa alınarak FETÖ'cü olarak damgalanan mağdurların, ailelerin hukuku ve onuru ne olacak? O izler nasıl silinecek diye sorduktan sonra <gülüyor> son olarak temel meseleyi şöyle koymuştu. Son yazısının sonu bu. FETÖ'nün tasfiyesinin Türkiye için bir hayat memat meselesi olması asli hedefimizin katılımcı demokrasi olduğu gerçeğini gölgelememeli. Ve bu ideale ulaşmamız için kat etmemiz gereken yolu uzatmamalıdır. ...temel meselemiz budur demişti. Bir mi? önceki yazısında da 20 bin tutuklu... ...Tuzak adlı yazısında 20 bin tutuklu... ...idari takdirle memuriyetten men edilmiş... ...60 bin memur açığa alınmış... ...100 bin kamu görevlisi tasviye edilen... Yüzlerce şirket ve el konudan servet. Bu rakamlar bir ülkede askeri darbe, gizli örgüt bir nedene bağlı olarak gerçek suçlu sayısını işaret ediyorsa karşımızda demokrasi açısından büyük bir bela vardır diye yazmış. Bu rakamlar aynı gerekçelerle yaş yaşı kuruyu, suçluyu, suçsuzu bir araya getirip çok amaçlı bir tasfiye arayışına işaret ediyorsa bu kez demokratik düzeniniz olacaktır. Başka ve katmerli büyük bir belayla karşı karşıya yıldır bu ikili bir tuzaktır bunlar Türkiye'nin rakamları ve son iki ay içerisinde ortaya çıktılar demiş ve diğer tuzakların her iki tuzağında her iki durumu durumu da tuzak olarak nitelendirdiği durumu da net bir şekilde açıklamış demiş ki son olarak bir arayı... Bugün Türkiye'de devlet adamı, siyasetçi, iktidar yanlısı, muhalif, patron, çalışan gazeteci Aydın bu soru ve sorumlulukla karşı karşıya bulunuyor. Bu tuzaklarla karşı karşıya bulunuyor. Bir karmaşa ve arayış evresindeyiz. Ancak bu seviyede bu seviyede kalamayız. FETÖ belasının ürettiği sorunları ve tehlikeyi hep beraber hukuk kuralları içerisinde kalarak ve gerçek anlamda bir demokrasinin temellerini atarak def etmek zorundayız. Bunu yapabilmek Türkiye için bir çıta yükseltir, yarım kalan, kirlenen bir değişim süreci Tekrar harekete geçer. Aksi halde gideceğimiz yer bugün ve bugüne kadar bulunduğumuz demokrasi ve toplumsal huzur kümesinin bir altı olacaktır. İş baştan başlar. Bunu her şeyden önce devlet iradesi, siyasi iktidar ve siyasi aktörlerin görmesi lazımdır diye yazmıştı bir önceki yazısında. Evet, devam iyi, ediyor. Seri iyi. halinde gidiyordu. Evet. Ölçü, niyet, tuzak ve ikaz diye galiba bundan sonra yok. Yok. Ama sonra devam sonra eder herhalde. Ee, yani gazeteyle aramdaki akit sürdürülemez hale gelmiş bulunuyor. Yazılarımla ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Ben de bunları kabul edemem, beklentisini karşılamam da söz konusu değil demişti. Evet. Önemli bir şey. Böyle işte konuşmaya devam edeceğiz. Bir aradan sonra da e, dünyanın, yani Türkiye'deki en önemli mesele tabii ki bu özgürlükler ve çoğuncu demokrasi, katılımcı demokrasi meselesi. Dünyada da en önemli mesele aslında kovboy kızılderili e, şeyinin ters olduğu, tersine döndüğü, ters yüz olduğu. Ve yerlilerin büyük bir mücadele vererek kazanmaya doğru da gittiği inanılmaz bir şey. Bir ölüm kalım meselesi. Ee, bir sesimiz daha olacak. O da evet, Siyu kabilelerinin daha sonra çalışacağız bunu. Siyu kabilelerinin lideri reis Birleşmiş Milletler'de bir konuşma yaparak Sudan vazgeçmemiz söz konusu değildir diye açıklama yaptı. Suyumuzu bırakmayız diye aşam bol. İyi, i̇yi bir haber de ben vereyim istiyorsanız ilk yarım saatin sonunda. Birleşmiş Milletler Suriye'de yardım konvoyuna yapılan saldırı sonrasında askıya aldığını belirtti. İnsani yardımlara tekrar başlayacağını evet, duyurmuş. Evet. Çok bir, iyi bir haber. Bir kötünün iyisi evet. bir haber evet. Peki ona geçeceğiz birazdan. Açık Gazete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 kalp seni unutur mu Oysa düşlerim başkaydı birden mire yarım kaldı yaşanacak çok şey vardı bu kalpsini unutur mu bu kalpsini unutur mu bu kalpsini untur mu Oysa düşlerim başkaydı birden mire yarım kaldı yaşanacak çok şey vardı Akşam yastığımda Üšiyorum Yokluğumda yaşıyorum Bošluğumda Bu kalp Seni unutur mu bambaşka Bir halin vardı Fark etmeden beni sardı Benliğimi Benden aldın Bu kalp Seni unutur mu Bu kalp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 Kızılok Beslesi Bu Kalp Seni Unutur Mu? Kendisi ve Sibel Sezal tarafından da seslendirilmiş bir versiyonunu dinledik. Fikret Kızılok öncü müzisyenlerinden rock müziğinin de ve deneysel müziğinde öncülerinden önemli bir kişi. Ve bu Veda albümünü yayınladıktan sonra 2001'de de devrimcinin günlü albümünden sonra da hayata veda etmişti. 1946'da doğmuştu 10 gün sonra ya da 20 gün sonra 10, 10 Ekim'de 70 yaşında olacaktı kendisi ama 2001'de hayata veda etti söylediğimiz gibi. Ölüm yıl dönümü bugün 2001'de onun için çaldığımız bir parça. Bu kalp seni unutur mu? Onun bestesi. Evet ve şeyden de bahsediyorduk. Bu içinde bulunduğumuz acayip ortamdan. Sol Fasol dergisi Ankara'nın gayri resmi gazetesi Eylül sayısında. 56 yıl önce ve bugün insanca yaşamanın temel koşulları başlığıyla bir yazıya yer vermiş Mehmet Onur Yılmaz'a ve Yohanna Kucuradi'nin Türkiye Felsefe Kurumu yayınlarınca basılan Çağ'ın Olayları Arasında kitabının hemen başında kişi başlıklı <gülüyor> iki sayfalık bir yazısı var. 27 Mayıs 1960 tarihli askeri darbenin ardından askeri cuntanın üniversitelerden uzaklaştırdığı öğretim görevlilerinin ...147'ler diye anlandırıyor... ...onun başına gelenler üzerine... ...ta 1960'ta yazılmış... ...metin kısacıktır ama... ...Kuçuradi Eti'nin çerçevesini çizen... ...çok güçlü temel bir metindir ve... ...dün yazılmış kadar da günceldir... ...diyor bir parantez açmış... ...evet evet biliyoruz değerli felsefe metinleri... ...kolay kolay eskimezler ama... ...56 yılda hiç, hiçbir şey mi değişmez... ...dedirtiyor okuyunca diyor... Ve 56 yıl sonra 15 Temmuz askeri kalkışması ardından o hal koşullarında kanun hükmünde kararnamelerle yürütülen Türkiye'nin bugününde yeniden ve hala çok anlamlı bu metin. Üzerinde ahkam kesmek yerine metni doğrudan paylaşıyoruz. Zira ekleyecek fazladan söyleyecek tek bir sözcüğümüz yok demiş. Şimdi biz bunu tekrar okuyamayız ama şu önemli. insanca yaşamak böyle bir yaşamanın her yönden gelen tehlikeleri ne olursa olsun insana kendi kendisine, yakışırcasına yaşamaktır. Böyle bir yaşamanın temel koşulu diyor filozof diyelim, kuçura değil, temel koşulu insanın daha doğrusu kişinin ana değer, kayıtsız şartsız ana değer olduğu gerçeğini gerçekten görebilmek Bunu her boyutuyla kavrayabilmek ve gözden kaçırmadan davranmak, bunu göremeyenlerin çıkaracağı güçlükleri bile bile bir şeyler yapmak, Don Kişotça da olsa bir şeyler yapmaktır, diyor. Don Kişot'un da biliyorsunuz Tolga Korkut okumasıyla, Roza Akman çevirisiyle yayınlıyoruz. 400 yıldır eskimeyen temel metinlerden bir tanesi Don Kişot şeyde. Ve yani şey diyor, Erdem'den söz eden ama sıra erdemli bir eyleme geldiğinde duraksayan insanların tutumuna da karşı çıkmak gerekir. Ve şey çok önemli bir nokta olarak, tek bir kişi haksızlığa uğruyorsa hiçbir genel yarar korunamaz ifadesini kullanmış ve ki bunu da biz de sorfa soldan aktarıp internet sitemizde yer verebiliriz buna. Ayrıca şeyi de hatırlatalım. Kuşuraydı bu sene onur konuğu oluyor şeyde. İstanbul Kitap Fuarı'nın bu yıl onur yazarı kendisi onur konuğu dedim yanlış. 12-20 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde büyük çekmecede. Bu yılki tema Tema gayet uygun felsefe ve insan. Onur yazarı da Profesör Doktor Ioanna Kuchuradi olacak. Yapılabilir inşallah diye de bir not düşelim. Çok tehlikeli konular bunlar. Evet. Omuz evet Çanakkale sonra Onur, erdem ve özgürlük meseleleri. Peki, şimdi şeye geçelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde de ikinci poliste, polis cinayeti vakası da yaşandı ve sokaklarda herkes holi ilan edilmiş. Evet. Yani dün ellerini kaldırmış birisinin ellerini kaldırmış halde, silahsız olduğu halde vurulduğunu biliyoruz. Arkasından da yeni bu şey de oldu. Talsa'da, Oklahoma'da 40 yaşındaki Terence Crutcher öldürülmüştü Af Afroamerikalı. E, beyaz bir polis tarafından, bir kadın tarafından öldürülmüştü. Elleri havadayken inanılmaz şeyler oluyor aslında. Yüzlerce kişi tutsa, eyanetinin ne şey Tulsa, polis e, karakolun önünde gösteri yapıyorlar. Arkasından Kuzey Carolina'da, Charlotte'ta da bir 43 yaşında bir Afroamerikalı Amerikalı git la monte scotta da öldürüldü bu sefer öldüren beyazdı siyah bir polis şey eee e, siyah değil beyaz bir polis e, ve e, ardından da büyük protesto gösterileri büyük başlamış evet elinde hiçbir şey yoktu nesil kitap vardı kitap demişler ve siyah olduğu için öldürüldü diyorlar. Çok karışmış durumda. Valla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki toplumsal olayların bu bu şekilde, bu bu minvalde olan toplumsal olaylarda detay aramak istiyorsanız Anadolu Ajansı, Yeni Şafak, Star, Sabah gibi gazetelere bakmanız lazım. Geziden sonra bu gazeteleri bir haller oldu ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı toplumsal olaylara, gene iklim mücadelesi gibi sizin söylediğiniz konularda değil de. Onlarla hiç ilgilenmiyorlar. İçerisinde yani. <gülüyor> o hal, şiddet e, ve çeşitli polis şiddeti olan konularda detaylı haberleri geçiriyor başladılar. Burada da var... ...gayet detaylı bir haber. Biraz önce... ...bahsettiğiniz cinayetin ardından... ...Varlı McCroy... ...McCroy yaptığı... ...açıklamada... Polise yönelik saldırıların ardından o hal ilanına karar verdiğini belirterek vatandaşımıza, polisimize ya da çevreye yönelik herhangi bir saldırı hiçbir şekilde kabul edilemez ifadesini kullanmış. Sabırlı davrandıklarını söylemişler. Kalabalığı yatıştırmaya çalıştıklarını dile getirmiş. Bu dakikaya kadar sabırlı bir şekilde bekledik. Fakat göstericiler şiddete dönük eylemler gerçekleştiriyorlar. Polise pet şişe ve benzeri şeyler fırlatıyorlar. Tekrar düzenin sağlanması vakti geldi demiş ve ardından polise pet şişe atıldığı gerekçesiyle o hal ilan etmişler. Evet şimdi ama ondan çok daha önemlisi... Ailesinin bir açıklaması var. Çok kısa ona Hı. da değinim. Yani öldürülen Kate LeMond Scott'un ailesi elinde sadece kitap bulunmasına rağmen polisin onu evet. vurduğunu söylüyor. Putney ise Scott'ın elinde silah olduğunu... Yani vuran polis galiba ve bunu bırakması çağrısına cevap vermediği gerekçesiyle vurulduğunu savunduğunu söylüyor. Ama yere bakıldığında öyle olmadı, görecektir evet. sanırım. Black Lives Matter sokaklara dökülmüş yani. Binlerce insan öldürülüyor, çoğu ezici çoğunluğu da siyah. Şimdi şeye geçeyim. En önemli dünya tarihinin de en önemli haberlerinden bir tanesi 3,8 milyar dolarlık Dakota Access Petrol boru hattı var ve bütün yerliler e, ayakla, ayağa kalkmış durumdalar. Çok muazzam bir e, gelişme oldu. Beklenmedik ve başarı da kazanmaya başladılar. Obama, Obama yönetimini de Beyaz Evi de zora soktular. Ama e, yerliler şey dedikleri zaman bu bizim suyumuz ve biz bunun için ölürüz dedikleri zaman dikkate almak gerekir. <gülüyor> derli kovboy mücadelesi farklı bir noktaya geldi bunu da söylememiz lazım yani o kadar ilginç ki mesela Kelsey Warren diye bir adamın Wall Street Journal'a göre 23 bin evet. fut kare ne kadar diyor bilmiyorum onun şeyini ama 2500 metrekarelik bir alanda herhalde 2.5 kilometre karelik bir alanda Dallas'ta yaşayan bir zenginin 30 milyon dolar aldığı bir şeyde ve <gülüyor> özel bir bowling sahası ve bir de beyzbol sahası varmış. Beyzbol sahasında da e, şey görünüyor. Scoreboard'da <gülüyor> takımlardan biri olarak Warren'ın kendisi görünüyormuş. <gülüyor> Warren. Bunu açtı. Bu dünyanın en zengin insanlarından biri. Energy Transfer Equity diye Ve ülkenin en büyük boru hattı şirketlerinden birinde 115.000 bin kilometre boru <gülüyor> döşemiş doğalgaz doğalgaz bilmem nesi rafine petrol ürünleri ham petrol, sunoko southern union, regency energy partners filan var. Ve bu bütün kızılderili topraklarını, yerli topraklarını, egemen toprakların üzerinden geçiriyor. İtiraz edenlere de e, köpek salıyor üstüne özel güvenlikle Falan. Fakat bu tersine döndü. Standing Rock Sioux ıı, kabilesi ee, kendi içme suları tek Missouri Nehri zaten. Onun için altından da geçecek. En ufak bir şeyde Frag dedikleri bu çatlatma yönteminde elde edilen petrolü geçirecek. Ee, kabile diğer kabileleri de ve çevreci kabileleri de deyim yerindeyse içine alarak mucizevi bir şekilde durdurdular. Yani vücutlarını ortaya koyup durdurdular. Bu konuyla alakalı Türkiye'deki gazetelerde ben iki haber gördüm. Bir tanesi Cumhuriyet'te de de bir günde. Hani biraz evet. önce saydığım gazetelerde göremedim onları <gülüyor> evet. Yani bir tek şey yok. <gülüyor> Hakikaten durdurdular olduğu yerde ve Occupy Wall Street hareketinin bir başkası ama bu sefer yalnız kendi haklarını değil bütün gezegeni de savunuyorlar. Tıpkı aslında Occupy'de de da öyleydi tabi ama ve çoktan beri şeyden çıkarılmıştı, gözden çıkarılmıştı Amerikan kültürünü kaybetmiş olanları diye. Fakat döndüler. Son kalan ender yaban yerlerini korumak ve kendi kültürlerini ve bütün gelecek kuşakları da bizim burada Türkiye'deki insanları da korumak için tabi ki mazam bir hikaye e yani cadı kazanına dönmüş ısınmış bitmiş bitmeye yüz tutmuş bir dünyada yerliler gene geldi. Bu sefer süvari alayı değil. Atlılar, kurtaran atlılar Lakotaca konuşuyorlar yalnız. Ufak bir değişikliği var Amerikan filmlerindeki Hollywood'un. Lakotaca. Film, Lakota, Lakota, pardon. Lakota. Onu bile telefuz edemiyoruz daha <gülüyor> Yandık. <gülüyor> Ve e, şimdi e, vereceğimiz seste de şu var. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde e, Standing Rock, Dikilen Kaya Siuh kabilesi e, reisi Dave Archambault 2 e, Birleşmiş Milletler'e İnsan Hakları Konseyi'ne hitap ediyor ve karşı durun Amerika Birleşik Devletleri kabilenin egemenlik haklarına saygı göstermedi ve antlaşmaları bozdu. Buna izin veremeyiz diyorlar. Biz mahkemeye de gittik. Ama mahkemeler de korumadı haklarımızı, kutsal sularımızı, e, kutsal topraklarımızı şimdi insan Hakları Konseyi'ne ve bütün üyelere bütün üye devletlere diyor yani onların arasında Türkiye'de var. Egemen haklarımızı saygı gösterilmesini istiyoruz ve bütün şeye derhal durdurun da kota akses petrol boratını çevreyi koruyun. Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkesinin geleceğini, bizim kültürümüzü ve hayat tarzımızı koruyun bütün dünyayı korumanız korumanız şarttır diyor. Şimdi ona kulak verelim. David Arsham Bolt 2 konuşuyor Birleşmiş Milletler'de. While well, we have gone To the court in the United States, our courts have failed to protect our sovereign rights, our sacred places, and our water. We call upon the Human Rights Council and all members all member states to condemn the destruction of our sacred places and to support our nation's efforts to ensure that our sovereign rights are respected. We ask that you call upon all parties to stop the construction of the Dakota Access Pipeline and to protect the environment, our nation's future, our culture, and our way of life. Bu tabi şeyi de özenle belirtmek gerekir. Bu Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Merkezi'ne gelmiş insan Hakları şeyi Konseyi orada çünkü. Orada yaptığı konuşmada Dikilenkaya Standing Rock Sioux kabilesinin reisi Dave Archambault 2 açıkça bütün dünyaya bizi korumazsanız biz kendimizi koruyacağız ama desteğinize ihtiyacımız var diyor son derece önemli bir gelişme olduğunu söyleyelim inanılmaz bir mucize oldu hem Obama yönetimi devreye girmek zorunda kaldı mahkeme kararına rağmen arkasından da bir üst mahkeme itirazını da dün söylemiştik bir kez daha tekrarlayalım üst mahkeme de bozdu alt mahkemenin kararını Ve kızılderili yerli kabilelerinin haklarını korumak üzere meseleyi askıya aldı. Çok önemli bir gelişme olarak bunu da vermeliyiz. Dünyanın bir diğer ucunda Libya'da ise çatışmaların azalmasının ardından iki yıl sonra ilk kez petrol sevkiyatı gerçekleşmiş. Ağustos ayından bu yana bazı petrol testinin yeniden açılmasıyla petrol üretiminin %70 oranında arttığı söyleniyormuş. Gemiler yola çıkmışlar İtalya'ya doğru. Evet şimdi ara verelim ve büyüme meselelerine geçelim. Açık Gazete Bildiğimiz ekonominin sonu Fikret Adaman ve bengal Politi ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Bengi. Günaydın. Günaydın, merhaba. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz valla. Sen uzaklardan arıyorsun, de konuşalım. Neredeyiz, nedesin? <gülüyor> ben ee, Laheyde'yim, Hollanda'dayım. E, bir akademik bir e, toplantı için buraya gelmem gerekti ama telefon boşundayım ve programı yapacağız yani. Hiçbir değişiklik yok. Evet, gayet güzel. Peki, e, evet. devam ediyoruz. Bir bir önceki katıldığın toplantıdaki izlenimlere. Evet, devam aynen. E, hatırlatmak gerekirse, Ağustos sonu, Eylül başı, bir, yaklaşık 5 gün boyunca olan e, Büyümeme Konferansı, Uluslararası Büyümeme Konferansı, bu da peşede etmem. E, bundan bahsediyorduk ve e, hatırlayanlar olacaktır. Aslında konferansın bir anlamda E, büyümeme hareketi içinde herhalde biz, bu hareketi dediğimiz çok geniş ve e, farklı farklı grupların bir şekilde olduğu hareket içinde e, hem akademik açıdan hem akademizm açısından ne gibi e, artık sorunsallarla karşılaştığı ve nelerle uğraştığı, neleri odağına olduğundan bahsediyoruz. E, bu açıdan bahsettiğim genel aslında odak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 Hem bu tür bir dönüşünde bu eşitsizlikleri de e, ele alınacak. Hem yeniden üretmeyecek hem de bu eşitsizlikleri e, temelden eşitsiz olmayacak bir ekonomiyi, bir vizyonu, bir paradigmayı nasıl kurabiliriz sorusuna artık çok daha yakıcı bir şekilde yaklaştıkların yani artık yakıcı bir şekilde gündemde olduğu ve bu soruyu tartışmaktan kaçılamayacak bir noktaya geldiklerini e, ve aslında çok tatlı yani memnun olduğumuz böyle bir noktaya e, ve belki solduğa çok daha solduğun içindeki birçok farklı harekette çok daha anlayıcı olarak bu hareketin izleyebileceği bir zemine edinmiştim. Bu açıdan konuştuğumuz şeylerden bir tanesi e, sizi de, bizi de şaşkınlığa sürükleyen Herman Daly e, 1980'lerden beri e, aslında bir E, büyümemeci olan, e, istediği, yani, e, duruşta, du, yani durgun bir e, durumda olan bir ekonomi, büyümeyen bir ekonominin e, nasıl olabileceğine dair çok uzun süredir, çok kıymetli e, bilgiler üretmiş olan bir iktisatçının hepinizi aslında şaşırtan ama bir son 10 senedir de sinyallerini verdiği e,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 Post-Otistik Economics Review dediğimiz, e, eski 90'larda aslında trans-ıksat öğrencileri tarafından çıkarılan, otistik yani kendi içine bakmayan, kendi içine kapanıp kalmamış bir iktisat istihniği için oluşturulmuş bir ağın. E, online bir yayınında kısa bir yazısı var, 4 sayk alık kadar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 Ee, Avrupa ülkelerinin çoğunda, Batı Avrupa ülkelerinin çoğunda bugün büyü e, nüfusun artışının neredeyse tek nedeni dışarıdan gelen göçmenler. O yüzden bu ülkelerin gürümeyen e, bir ekonomiye sahip olmak için bu göçmenleri e, dışarıda bırakmaları bir etik bir dilema olarak görünse bile meşhudur e, demeye gelen bir, bir pozisyon var. Mülteci bir öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Efendim? mültecileri dışarıda bırakmak yani göçmenleri iklim aynen ee, yani bu bırakılmalıdır gibi bir şey çok net bir şekilde söylemiyor ama yani bu bir dilema bu zor bir durum ve bunu yapmayı seçecekler olması meçhudur böyle bir e, büyümemek gibi bir ekonominin gibi bir hedef varsa diyor tabi bunu e, daha geniş olarak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 Hesaplamışlar son e, tahmine göre 11,1 11 milyon 100 bin insanı e, belgesiz göçmen olarak ülkeden atmayı hesaplıyormuş. Atmayı evet. Yani inanılmaz bir durum yani. Evet, yani şimdi tabii ben benim gördüğüm kadarıyla Örmün Delgi zaten ıksatçı olarak bunları yazıp sonra e, ellerini eline içmeyelim. Taşını altına koymamak da denebilir bu. Gördüğüm kadarıyla herhangi bir polemik ya da herhangi bir e, ne bileyim bir da falan söylemiyor bunları ki söylediğiniz sorularla birisi de karşılık versin ve peki bunlara cevabınız ne desin? Yani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 Böyle bir şey yok. Hani belki becerebilirsek örgündeydi. Bizim programa bağlarız da kendisi. Evet, belki, kendisine, <gülüyor> belki, kendisine, belki kendisine bir de e, 1932 miydi? Tam tarihini hatırlamıyorum yazılmış olduğu ama Julien Benda'nın e, Entelektüellerin ihaneti başlıklı kitabını Risalesini de hediye <gülüyor> edebiliriz. <gülüyor> yollayabiliriz. <öngörürüz> yani. evet. <gülüyor> e, hediye demek Benim bildiğim kadarıyla daha kişisel ve arkadaşlık ilişkileri bağları üzerinden buna benzer argümanları 2011-2012'de yapmaya başladıklarında Örmündeydi ve bir grup başka çok elit ve serik bir şekilde bu argümanları yapmaya başladıklarında bu tür arkadaşlarımız akademik avları olan insanlar, nereziğimizin farkında mısınız diye yazdıkları zaman e-mail veya Basit bir şekilde ulaştıkları zaman. Ama dediğim gibi kamusal alanda olan e, yüzleşme değil de bunlar. E, ama durum bu. Ne diyorsunuz? Yani? Siz ne düşünüyorsunuz? yani Burada çok e, simlik bir pozisyona geçip yani nüfus artıyor ve e, şey, yani, göç gibi bir mesele yoktu o zaman. Sadece nüfus artışı e, üzerinden konuşuluyordu daha çok. Şimdi nüfus ve e, çevre ya da nüfus ve e, gezerenin kaynakları gezerenin e,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 Şimdi bunu birazcık alaçlar etmek lazım yani bu e, sadece akademik belki çevrelerde değil daha e, yani kamuoyunda da çok kabul veren bir genel yeter bir varsayım yani bu sarkıyorsa tabi yani işte 10 milyon kişi kadar kullanıyorsa 20 milyon kişi bu kadar kaynak kullanılacak gibi. Bir cümlesi e, şu an yazılarının karşılaştığı küresel sorunlarının çoğu e,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 sınırlarını kapatıp kendi e, nüfuslarını kontrol etmeye çalışmaları başka bir, bir, bir çok korkunç da burada düşünülebilir. Zaten bir şeye ilet olmayacak. Yani küresel iklimle şu an bir ülkenin nüfusunun ya da bir ülkenin nüfusuyla fazla, değil, da fazla nüfusla ilgili değil, çok da fazla ilgili değil. Çok daha farklı kökle ilgili, yetişsizlikle ilgili, güçle ilgili vesaire. Yani,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 ...kendilerine e, iş, meslek ve işte kendi kaderlerini ellerinde tutabileceği imkanlar sağlanmadan nüfusu kısıtlamak falan mümkün olabilir mi? Yani? Yok. Zaten e, yani ikinci söyleyeceğim şey de tam oydu. Gelir adaletsizliği. E, birincisi gelir adaletsizliği şuna yol açıyor. Genellikle, yani bunu da şey, kesinlikle bir şey söylemek istemiyorum... Yoksullar çevreye zarar veriyor falan gibi bir sol çıksın diye kesinlikle söylemiyorum. Ama yoksulluk ve e, yani hayatta kalma geçiminin zorlandığı bu koşullarda e, doğayla ilişkilerinde belli kremsizleri insanların gözetemediği, yani özellikle kürsal hukuslarda, e, o seneye getirmek için bir şey yapıyorsunuz işte toprağın belki e, sağlığını çok da sürdü, se için bende işte şeyleri yapmaktan vazgeçebiliyorsunuz ve daha sürdürülemez. Daha belki doğaya zarar verdiğimiz pekler eee eğitimle biliyorsunuz. Birincisi bu, ikincisi gelir dağılımının da ötesinde güç dağılımı. Yani tabii ki gelir dağılımı çok e, şey e, birebir giden paralel giden bir şey ama yani eee küresel bağlamı ve yani demokratik bir e, karar mekanizması bir, bir sürü hani küreselden e, ulus uluslararası düzeye, hatta yerel kadar düşünebildiğimiz e, ölçeklerde karar mekanizmalarının demokratik olmaması zaten e, şunu gösteriyor. Bugün e, ekolojik krizin küresel pratiklerin çoğundan e, çareden nereden güç ellerinde bulunduranlar.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 Bu, e, bu tür nüfusa karşı bu tür e, aşırı faşist tepkiler veren bir takım sol iktisatlar ile bunun e, aslında çok teminist bir pozisyon olduğunu iddia ediyorlar. E, çünkü orada gibi ayetlerinde kadınlar yapmak istemez ve e, erkekler kadınlara söz yapmaya zorluyorlar. E, çünkü teminist pozisyon bu da asla bu değil. E, bunu da senelerdir teministler anlatamadı ekolojik iktisatlara. Teminist pozisyon kadının yani kendisi hakikaten tahsil kendi kararlarını kendi vermesi ve bedeniyle ilgili kararları kendi verebiliyor olması kaderini sayın hakkı. Yani kadınlar çocuk yapmayı istiyorsa da çocuk yapmalılar. Yani burada evet. bir temiz tozisyonu çocuk yapmamaktır falan gibi bir şey yok. E, yani o yüzden şey söyledim. Örmün aslında yaptığı çıkarımlar e, yani bir satçı olarak gezelinin e, geleceği için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 bir mesele. Bunu e, böyle bir, ben de tekrar şey yapıp e, e, tekrar bir de sayına bakıp tekrar bir konuşmak istedim. Evet. E, buradan da e, tabii şuna yani az önce de söylediğim artık hayatı için bahsetmeye başladığı şeyler e, daha çok e, toplumsal ve ekonomik eşitlikler hakkında ne yapacağız sorusu olduğu için mesela bu E, açılış konuşmasında yine bahsetmiştik. Yani Hörmür pozisyonuna tamamen, yani biz açıktan ve olarak karşıyız. Biz açıktan ve olarak herkesin göçme hakkını e, kabul ediyoruz e, diyerek en azından e, burada bir pozisyon koymuş oldu. E, ve bence çok e, önemli ve çok olumluydur.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 Ee, mücadelelerde nelerle karşılaşırız gibi daha az bir satılamış e, paneller yakınmış. Bunlardan bir tanesi alternatifler paneliydi. Bahsettiğim gibi Buton'un e, şeyi, e, Buton'dan bir örnek ve deneyim anlatıldı. Ee, World National Index Gayri Saati Mutluluk Endeksi bir gösterdiği olarak Gayri Saati İngiliz'e bunu kullanmaya başlayan ülkeler, ülke e, Buton.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 web sitesi ve grup ıı, şu anda yürütüyorlar. Aşiş kokarelek grubu. Bu ıı, şöyle bir şey. Alternatif kontrolüksüz. Yani alternatif karışmalar, karşılaşmalar falan ıı, gibi bir şey tercüme oluyor Türkçe'de. Ve ıı, bu Hindistan'da Aşişin'in çalıştığı ıı, ve parçası olduğu grupların ve da yerelliklerdeki Bir takım alternatif pratikleri yan yana getirmek, hem diyalog halinde getirmekle beraber eylemenin zeminini tutmak hem de bunların bilgisini tek bir platformdan yaymak için e, yaptıkları bir şey. Bunun için mesela enerji e, sürdürülebilir yerel komünite enerjisi girişimlerinden tutun. E, kooperatiflere, e, işte kent e, dostanları kooperatiflerinden tutun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 O da yine daha önce programımızı da eee repertuvarıyla e, konu olmuştu Efeleye Gölemar'ın da parçası oldu. Bir Nisan Cem grubu ağırlıyordu. E, burada da mesela yani tamam toplumsal bir hareket olarak yani, toplumsal hareketlerin içinde bir şekil olarak büyümemekti. Eee büyüyor, öğreniyor e, bir şeyler yapıyoruz şu an, şu ama hep böyle kafamızda bir işte kapitalist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 Onun anlattıklarında aslında çok şaşırtıcı bir şey yok ama şu, e, ya da daha genel olarak bütün konuşanlar, e, konuşanlar tabii ne? Fran e, Marcellasi Avrupa Parlamentosu'nda İspanya e, Yesilleri Birliği'nin e, sözcüsü, Filip e, Avrupa Parlamentosu'nda yine Yesiller e, Partilerinin e, şeyi, e, sözcüsü.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 gibi bir çalışma pozisyonu kuruldu. E, bunun gayet iyi hissediyor. E, özellikle parlamenter, şimdi toplumsal muhalefet, hareketler ve tabanlı mühürletlenmelerle e, danışma toplantıları yapıldı. Aynı sosyal demokratların hükümete e, geldiklerinde, hükümet e, tüm bir partisi haline geldiklerinde Buradan tamamen tekliflikleri yani Evet yani şey evet, de söylemek lazım Belki süreyi de bitiriyoruz ama Yani bu ancak Tabandan yükselen bir Şeyle basınçla Olabilecek yani parlament Aynen. Böyle parlamentoda milletvekillerinden Falan Beklenebilecek bir şey gibi gözükmüyor Nitekim şimdi işte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 Belki yani şu olabilir yine orada e, Podemos'la beraber e, belki de Podemos'un mahalle meclislerine falan da katılımı göstermiş olan Florent'in söylediği bir şey vardı. E, yani o da çok şikayetçi ve Podemos'dan da şikayetçi bizim büyümeme konusu. Yani bu parlamenti sosyalde de başka bir oyun ve orada bir sürü insana konuşuyor olmanız lazım ve bir sürü insanın bir hegemonik fikir yaratmaya çalışıyor olmanız lazım ve İspanya'da öncelik toplumsal eşitsizlik ve yani bununla büyüme büyümeme ajandasını birleştirmek çok zor oldu gibi bir pozisyondan ama şunu söyledi belki bir e, son iki cümle olarak bunu söyledik. Biz sevsek de sevmesek de, istesek de, istemesek de kurumsal siyaset var. Yani mevcut. Bu tür kurumlar var. Ya bizim hedefimiz bunları etkilemek olmayabilir. Yani ve olmasın tabanında kendimizi örgütlemek olsun. Ama bunlar bizim önümüze çok somut ve çok korkunç engeller çıkaracaklar. Yani biz orayı boş bıraktığımız zaman çıkaracaklar. Yani biz istesek de istemesek de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 bir şey söylüyor bence. Yani o çok evet. yukarıya değil bence o orta alana bir şeyler söylemek lazım. Evet ünlü 80. madde tartışmasında da Tolga Kanunu'nda zaten Yakup okumuşoğlu'nun da kentin tozunda söylemiş olduğu şey aynıydı. Evet. Bizim de hatamızdı Aynen. parlamentoyu boş bıraktık. Halbuki bundan sonra nöbetçi avukatlar ve parlamenterleri birebir marke edecek şeyler oluşturacağız komisyonlar demişti. Evet, aynı evet kesinlikle. Gideceğim. Çok doğru. çok, evet, çok teşekkür da ederim. Evet, çok teşekkür ederiz Bengi. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek evet. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Açık Gazete Evet burası Açık Radyo, Açık Gazetesi onun ve bu normal olarak perşembeleri yaptığımız... Seyfettin Gürsel'le sohbetlerinin 15 günde bir. Bu sefer ekstradan Seyfettin Gürsel'le konuşacağımız bir konu gündeme geldi. Hemen onu ele alalım dedik. Çünkü işsizlikle ilgili çok önemli yeni Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 6 yılın zirvesine çıkmış bir istatistik veriliyor işsizlikle ilgili ve bunun işsizlikte de ikinci darbe olarak nitelendiren bir yazısı oldu Seyfettin Güçsel'in. Şimdi biraz bu işsizliğin ne anlama geldiğini bir şok etkisi yaratan bir şey olduğunu söylemişti, yazmıştı. Ve ileride de neler nelere yol açabilir diye birazcık konuşalım dedik ki. Merhaba Seyfettin günaydın. Ben Me merhaba günaydın. günaydın gelecek be. hafta perşembe sabahı belki tekrar döneriz biraz daha in. Evet, evet tabii. Yani olayın e, sıra dışılığı ya da istisnalığı şurada da yatıyor. E, i̇şsizlik işte e, aydan aya so, son bir kere 7-8 ayda hafif bir düşüş eğilimindeydi. Çünkü iş gücü de hızlı artıyordu ama istihdam daha hızlı artıyordu. Aslında krizden bu yana e, önce bir yüksek büyüme dönemleri sonra da düşük büyüme dönemine rağmen istihdam e, nispeten hızlı arttı. Hatta şaşırtıcı bir şekilde hızlı arttı. Emek verimliliği neredeyse sıfır seyretti işte işsizlikte biraz artıyordu bazı dönemlerde biraz düşüyordu şimdiki bu Mayıs dönemi dediğimiz yani Nisan Mayıs ve Haziran'ı kapsayan geçen ay açıklandı bu Mayıs dönemi birdenbire bir 0.4 puanlık 9.9'dan 10.3'ü çıktı işsizlik oranı bu tabi bu işte son 4-5 yılın trendine baktığınız zaman oldukça istisnağı bir durumdu Ee, ve nereden kaynaklandı diye baktığımız zaman gördük ki aslında şeyde bir yavaşlama var istihdam yaratmada. Ee, i̇ş gücü iyi kötü eski eğiliminde devam ediyor, ee, mevcut eğiliminde ama istihdamda özellikle mesela inşaatta bir düşüş olmuştu. Ee, sanayi hemen hemen yerinde saymış istihdam. Aydanay'a çıkmış mevsim etkilerinden arındırılmış seriden söz ediyorum. Çünkü e, tek anlamlı olan bu. Yoksa e, büyük bir mevsimsellik var. <gülüyor> Yıldan yıla bakmakta şeyi e, anlamamıza yardımcı olmuyor. Halen ne olup bittiğini. ya yani Bu parantezi hemen kapatayım. Teknik bir parantez. <gülüyor> ama bu rakamlardan söz ediyorum. Mevsim etkilerinden arındırılmış. e şimdiki bunu yazdık. Dedik ki bu bir şok. Yani bu görülmemiş bir şey. 04 4 ama acaba Devam edecek mi? Yoksa bir düzeltme gelecek mi? Merak içinde bekliyorduk Haziran dönemini. Yani 3 Mayıs, Haziran, Temmuz ortalamasıdır. Haziran dönemi. Nisan çıkıyor, Temmuz giriyor. a Bir de gördük ki düzeltme şöyle dursun. Çok daha şiddetli bir işsizlikte artış oldu. Bu sefer 9 şeyden 10.3'den 10.9'a çıktı işsizlik oranı. 300 bin iki ayda ...işsiz ortaya çıktı. Artış 0.6 puan... ...yani 0.4 puanın çok üzerinde... ...gene... Ee, ...önceki artışın. E Şimdi iki ayda... ...muazzam bir işsizlikte patlama oldu. Şimdi neden... ...haziranda ne oldu, haziran döneminde diye... ...baktığınızda bu sefer istihdam... ...hakkata e, ciddi gerileme var. Yani sanayide 50 bin küsur... ...inşaat da 60 bin küsur... ...bu unutmayın. Aydan aya... ...yani Nisan ayı çıkmış... Onun yerine Temmuz ayı girmiş. Ya denebilir ki Temmuz'da malum işte 15 Temmuz vakası ve yarattığı hmm. travma, şok vesaire darbe ama teşebbüsü. gene de evet bu menhur darbe teşebbüsü ama gene de ya bu firmaların tabii ki şeylerini etkiledi muhakkak. En azından ikinci yarıda ama gene de bana öyle geliyor ki dikkatle bakıldığı zaman hizmetlerde de artış 25 binden ibaret ki daha yüksek oluyordu genelde. Yani bir istihdamda bir sorun var ve buradan kaynaklanan bir e, işsizlikte e, üst üste gelen iki şok artış, dikkat çekici. Bunun devamının gelmesi muhtemel. Yani bir düzeltme belki işte önümüzdeki Ekim ayının 15'inde şeyi öğreneceğiz. O zaman tabii tekrar gene döneriz bu konuya. E, Temmuz dönemi. E, işsizlik rakamları işgücü piyasası rakamları gelecek ufak bir düzeltme de olabilir ama tabii bunun telafi edilmesi bu artışın mümkün değil bana kalırsa ve devam etmesi de daha muhtemel Çünkü istihdamda bence giderek e, sorun ortaya çıkıyor düşük büyüme ile ilgili evet. e, bu tabi şu açıdan ya yani birkaç açıdan önemli bir ke birincisi bunun üstünde durulmuyor Yani hayretler içindeyim. Evet. Bu, bu normalde bu bir herhangi bir başka demokratik ülkede meydana gelse ki onların tabii ekonomileri daha istikrarlı ama olur da olsa bu birinci sayfada hani belki manşet olmaz o günün durumuna göre ama yani kesinlikle birinci sayfa haberidir. Ekonomi sayfasının kesinlikle manşetidir. Bunun üzerine hem ekonomi yetkilileri hükümetin konuşur, hepikli zatçılar konuşur. Tartışmalar açılır, biz de tartışıyoruz Allah aşkına. Evet, bu yani biz bu birinci yani birinci yönü bu. bu. Bu adeta gizleniyor kamuoyunda. Hani bir ay tamam Mayıs'taki şok denebilir ki ya bu geçicidir böyle şeyler, arizi hareketler olur ki bunun iki, krizden bu yana istisnai bir durum olduğunu da söyleyeyim. Fakat onun üstüne daha da e, şiddetli bir işsizlik artışı e, takip ediyorsa bunu, e, bunu mutlaka tartışılması lazım. Evet Yani ee, Türkiye'de 3 milyon 324 bin kişi iş, iş arıyor diyorsun. E, i̇ş arıyor e, da bunun 300 bini 3 milyondu bu 2 ay önce. Evet. Yani 2 ayda 300 bin e, işsiz ekleniyorsa işsizler ordusuna e, bunun tabi bu arada gençler yani sen toplumsal etkilerini de dedin çünkü gençlerde de Çok daha e, artış şiddetli oldu. Beklendiği gibi genç işsizlik oranı yani 15-24 yaş e, grubundaki işsizlik oranı e, Mayıs döneminde, Nisan döneminde özür dilerim 17.7 idi işsizlik oranı. Bu tam 20.5'e yükseldi 2 ay içinde Haziran döneminde. 2.8 puan. Bir, evet 3 puana yakın bir artış ver 2 ay içinde dehşet 2 ay için Evet, e bu sonra da deniyor ki işte e, terörü engellemek için iş yaratacağız, bunu yapacağız, bunu yapacağız. gençler Tamam, niyetler çok doğru e ama e, gelişmeler bunu göstermiyor. ya yani En azından bunun nedenleri üstünde durulması lazım. Ki unutmayalım, dünya kadar istihdam teşviki de verildi. Yatırım teşvikleri veriliyor vesaire. E, ben tabii fazla zamanımız olmadığını biliyorum. Bu, bu arada... Bir gelecek perşembenin de istersen bir anonsunu, konu anonsunu da Yapalım. yapıp böyle bitirebiliriz. Şimdi biz tamam bu işsizliği siz de önemsediniz açık radyo, haklı olarak işte bu özel şeyi yapıyoruz kısa söyleşiyi. Bu arada dün buna karar vermişken, dün Türkiye İstatistik Enstitüsü TÜİK, Yıllık şey açıkladı, gelir ve yaşam koşulları anketi. Bu yıllık olarak açıklanır. <gülüyor> 2005'den ve 2006'dan beri yapılıyor. Yani i̇şte Avrupa standartlarında bu en şey ankettir, güvenilir gelir eşitsizliğini ve yoksulluğu ölçmek için yılda bir kez yayınladı. Onun 2015 sonuçlarını yayınladı dün. Orada da çok ilginç bir gelişme dikkatimi çekti. Bence bunu haftaya konuşalım. Daha önemli bir olay olmazsa. hem eşitsizlik gelir eşitsizliğinde düzelme vardı 2005'ten bu yana. Hem de yoksulluk oranlarını söyle çalarsanız ölçün. Abi azalma söz konusu. 2015'te ilk defa bu eğilimin tersine döndüğü görülüyor. Hem eşitsizlikte bir artış var hem yoksullukta ayrıntılara baktım tabi şimdi buna zamanımız yok en düşük gelirlerde ciddi bozulmalar yani şey bozu gelirlerde sorunlar olduğu işte <gülüyor> maddi yoksulluk göstergelerinde bozulmalar olduğu çok açıkça görülüyor bu da bence ilginç bir gelişme yani devran adeta dönüyor çünkü dediğim gibi yani yüksek a, büyüme döneminde bu kapsayıcı bir büyümeydi, anlaşılır bir şeydi. O da çok tartışıldı. Yoksun, Nimo, Nima katılmıyorum bunlara. 2003'ten aşağı yukarı 2012'ye kadar a, şey a, kişi başına gelir artışı oldukça güçlüydü ve nispeten de a, iyi dağılıyordu. 2012'den sonra kişi başına gelir artışı oldukça düştü. Çünkü büyüme de düştü. Fakat yine de hem yoksulluk hem de gelir eşitsizliği ölçütlerinde göstergelerinde bir iyileşme yavaşlamış olsa da bu iyileşmenin hızı gene de görülüyordu. Ama ilk defa 2015'te bir ters eğilimin ortaya çıktığını görüyoruz. Tabii bu bir eğilim mi kalıcı bir eğilim mi bilmiyorum. Gelecek yılı tekrar bakılır gelecek yıl 2016 açıklandığında. Ama bence bunun üstünde de durulmaya değer Önemli evet. Biraz önce de zaten Bengi Akbulut'la da başka bir yönden bunu konuşuyorduk. Gelir dağılıma eşitliği, nüfus meselesiyle filan ilişkisini. Evet. Çok önemli bir sorun olarak karşımızda. Peki Seyfettin çok teşekkür ederiz bu kısak Ben teşekkür ederim. Için. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet. Bu arada Seyfettin Gürsel'le iktisatçı Profesör Gürsel'le bir ufak şey yaptık işsizlikte ikinci darbe başlıklı yazısı vardı dün. T24'te çıkan ve çok önemli gerçeklere değiniyordu. Ve çok haklı olarak söylediği gibi Türkiye'de medyada fazla ilgi uyandırmadığı görülüyor. Bu tüyle ürpertici bir durum. Çünkü özellikle Mayıs, Haziran, Temmuz itibariyle 3 milyon 324 bin kişinin ...işe aratmakta olduğu ve sadece... ...300 bin kişinin... ...bir ayda ortaya çıkması... ...gibi yeni ve genç... ...işsizliğinde 2 ay içinde... ...yüzde 17,7'den... ...yüzde... %20 ...20,5'e... ...20,5'a tam 2,8 puan... ...arttığını da önemli... ...belirtelim. Çok... ...ciddi bir durum var. Arkasından da... ...gelir eşitsizliğinde... ...düzelme şöyle dursun... ...artma... ...yoksullukta da olduğunu söyleyince... ...dehşet verici bir durum... ...endişe verici, terörü artırıcı... ...şimdi... E, ...Başbakan Binali Yıldırım... ...Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Halkan'la... ...mülakatinde... Evet. E, ...birçok şey söylemiş... ...bu arada da şortluk adına... ...tekme yorumu da yapmış... ...olmaz öyle demiş... ...hoşuna gitmeyebilir ama mırıldanırsın... ...tekme atma falan diye... <Gülüyor> diye ...mırıldanabilir mi Pırıldanamaz bence. yani Öyle, Böyle bir şeye de tolerans olamaz. Ama asıl söylediği yaşam tarzı kaygısı. Türkiye'de yaşam tarzıyla ilgili kaygılar bir sıralama yapsanız 15. sırada gelir demiş. Türkiye gerçekliğiyle alakası yok demiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yegane sermayesiydi bu ama bitti demiş. Ve insanların önceliğinin terör ekonomi, işsizlik ve gelir dağılımı sorunu olduğunu söylemiş. E, haklı olabilir ama öncelik bir kere ad, adil bir toplumdadır. Yani Hı -hı. biraz önce e, Joanna Kuchurady'den ta 60 yıl geriden söylediğimiz bir şeyle e, tek bir kişi haksızlığa vuruyorsa hiçbir genel yarar korunamaz şeklindeki ibadet çok önemli. Filozof felsefe, felsefeci Joanna Kuchurady'nin ve o öyle olduğu gibi öncelik daima adalette de bütün toplumların temeli onun için yazıyor adalet mülkün temelidir diye bütün mahkeme salonlarında hakimlerin arkasında onu önceliğe vermemiş Binel Yıldırım eee soru mülakatı yapan gazetecide sorma gereğini duymamış. Evet. Ama öte yandan gelir dağılımı sorunun önemlidir. Ekonomi, işsizlik dediği zaman bunu da sormak lazım. Çünkü artıyor ve aslında gazetede bu mülakatta asıl sorulması gereken işte TÜİK'in yıllık yaşam koşulları anketinin yıllık açıklamasında gelir eşitsizliğinde ve yoksullukta büyümenin olduğunu başbakana sormak çok önemliydi ama sorulamamış maalesef. İkincisi de bu işsizliğin muazzam patlamasının çok önemli olduğunu söylüyorsunuz. Ekonomi ve işsizlik demek lazım başbakana ama hmm. yok bir şey. E, terör öncelikse de bunu teröre yol açacağı e, aralarında çok ciddi bir korelasyon olduğu da Apaçık ilişki oldu. Dolayısıyla bu sorularda sorulsa iyi olurdu. Sorulmamış. Benim dün en beğendiğim demeç İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kemerburgaz Üniversitesi'nin açılışı sırasında söylediği hayaliydi açıkçası. Ee, şöyle diyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Hep hayalimdir. Cebinizde bir çip var ve bununla yaklaşık iki aylık elektriğinizi kullanabiliyorsunuz. Bunu üreten dünyanın efendisi olur. Bunu otuz bin nüfuslu bir ülkede üretebilir. 3 milyonluk bir ülkede. 300 milyonluk bir ülkede üretebilir diyerek hayalinden bahsetmiş. Cebinizdeki çip ve 2 aylık elektrik üretebiliyorsunuz bununla. Vay çok iyiymiş. Ama şey yok yani şu andaki mevcut potansiyeli yenilenebilir enerjiye, güneşe ve rüzgara ve yapılmış olan bir vurgu yok. Minimal de olsa desteklerden bahsediliyor hala ama herhangi bir şekilde bu potansiyeli görmüyorsunuz. Hala aklınızda cebinizde bir pil var bununla 2 aylık enerjinizi üretiyorsunuz şeklinde fikirlerle beraber üniversite öğrencilerini motive etmeye çalışıyorsunuz. Yani, en azından ayaklarımı geri mi basa? Sen? Lakota e, CEO'larının reisi arşambo gibi düşünmüyor mu Arşambol gibi diyorsun. Yani suyumuz olmazsa ölürüz ve herkes ölür. Hiçbir şey olmazsa ölürüz. Herkes ölür diye düşünüyorum. Ya yani. şu da var mesela yeni bir önerileri var Kızılderililerin beş yıldır e, kabul eden. E, ana bu egemen toprak, ata topraklarında bir park yapalım diyorlar ama o zaman park yapınca tabi hiç şey yapılamıyor. Petrol boru attı falan olamıyor. Zaten kabul edilebilir galiba Şu ana kadar e, ya yani ayı kulağı diye bir şey önerileri var. Ayı kulağı. Evet, iki tepe varmış ayı kulağına benzeyen. Oradan 100.000 arkeolojik site vermiş en eskileri ve Amerika Birleşik Devleti'nde en önemli harabeler ve onları işte ata toprakları kemikleriyle beraber bulunduğu kutsal yerler peki Ilı Su için Hasankeyk 12 bin yıllık bir şey yani yerlilerin yerlilerinki birkaç bin yıllık yerlilerin ikinden de çok daha eski ama onlar hepsi toprak altında kalacak tabi 3 yıl evet yani toprak altında kalacağı söylenen sürede 3 yıldı galiba 3 yıl içerisinde evet daha henüz yani endişeyle bekleniyor ama böyle bir şey Hasan keyif Belediyesi Başkanı Abdülvaat Kusen'in söylediğine göre Ilı Su Barajı'nın tamamlanmasıyla ilçenin 3 yıl içerisinde sular altında kalacağı durumu şey. dünyanın yani yeryüzünün insanlığın başlangıç noktası yani şey 12 bin yıl önce falan yerel tarıma geçildi işte malum evet medeniyetinde en önemli başlangıç noktasına kadar uzanan şeyi sular altında bırakıp 50-60 yıllık bir baraj için. Çiple işte. Çip meselesi bu. Bu arada göçmenlere de kısaca değinelim. Mısır kıyısında bir göçmen şey battı. Ve en az 29 kişinin boğulduğu. Rosetta Akdeniz şehri Rosetta'nın açıklarında olmuş Ajans France Press haberi bu Reuters'da da var Ve Ama çok yükseleceği de Beklenebiliyor 600 kişi taşıyormuş çünkü Mısır Haber Ajansı MENA'dan gelen bir haber Böyle de bir facia var Onu da hemen Belirtelim 150 kişi kurtarılmış Daha çok var Ama Donald Trump 11 milyondan fazlasını atmak istiyor. Hollandalı aşırı sağcı lider Heert Wilders de Özgürlük Partisi PFF lideri bir tane bile Türk gelmesini istemiyorum. Türklere kapıları kapatalım demiş. İktidarın büyük ortağı Liberal Sağ Parti lideri Halbe Zeylstra'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lideri olarak gören Hollandalı Türkleri ülkelerine geri dönmeye çağırmış liderleri Erdoğan'sa Türkiye'ye dönsünler demiş. Böyle de bir mülteci ve göçmen durumu Orada var. göçmen olarak yani çalışanlar da aynı şekilde bu kategoriye giriyor mu? Tabii. Ekspatlar vesaireler tabii, hepsini falan. Hepsini gönderelim diyorlar. Evet. eğer yani Belgesiz olanlar ama. Belgeli olanları kal, kalsın mı diyor? E, orası tartışmalı. Daha açıklamıyor. Hollanda burası ya. <gülüyor> Hollanda. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <gülüyor> Göçmenler Bu arada şeyde, göçmen demişken çok ilginç bir şey var. Donald Trump Junior'ın oğlu hani bonibon bunlar bir avuçta üç tane zehirli varsa alır mısınız? İşte Suriye problemi budur demişti. Yani hayatımda duyduğum en bir irkiliteci konuşmalardan bir tanesi e, idi bakat çok ilginç bir şey. O fotoğrafı çeken Bonibonların ve Suriye problemi de altında yazan fotoğrafı çeken kendisi de bir açıklama yapmış. David Kitsos diye Britanya'da yaşayan bir vatandaş. Ben de mü eski bir mülteciyim ya sen ne diyorsun Hı. demiş bu fotoğrafı çeken. O da baktım nerede mülteciymiş. 1974 yılında 6 yaşındayken bir Kıpıs Kıbrıs'ta işgal edil el edilyince Türk orduları gelince oradan gitmek zorunda kaldım diyor yani <gülüyor> dünyanın hakikaten çivisi biraz çıkmış gibi görünüyor Peki şeyden de bahsedelim hemen Çok önemli bir şey var, belki yarına da daha ertelememiz gerekecek ama özet olarak vermemiz de bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde vergiden kaçanların gözde ülkesinde offshore hesabı bulunanlar arasında beklenmedik isimler var. Gizli offshore belgeleri bu sefer şey değil, Panama belgeleri değil, onun ardından dünyanın dört bir yanından çok sayıda politikacı ve iş insanının Vergi cennetleri yani Offshore bağlantılarının ortaya çıktığı Bahamalar belgeleri var Türkiye'den de isimler var Türkiye ile ilişkili 10 offshore şirketinin Ortaya çıkmış Çok şaşıracağı şeyler var Panama'da şirket kuran Türklerden biri Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Sermet Yardımcı Nabi'ydi Eski Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Hasan Kemal Yardımcı Bir diğer dikkat çekici isim de Rüşvet verme suçundan Enterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Cem Kınay. E, bizde offshore belgeleri dünya ile aynı anda Cumhuriyet'te deniyor. Yardımcı bağlamalara gönülden bağlanmış diye. Tırnak içinde hmm. gönül kullanılıyor. Hasan Kemal yardımcı. Kınay'ın paraları da Belize'de mi diye pek çok şey var. İlginç yani. Bunun e, Kanada Maliye Bakanı William Francis Morneau da e, bir şey <gülüyor> Maliye Bakanı mı? Kanada Maliye Bakanı mı? Evet. Şirketin direktörü Eski mi? Bahamalarda. Galiba istifa etmiş işte. Hı. Bakanların kurumsal yöneticilik yapması yasaların. Geçen Ekim ayında göreve gelmiş. Yeni bakan aslında 26 Ekim'de istifa etmiş. 26 seçimlerden önce olsa gerek. Evet herhalde. Ama 31 <gülüyor> Ağustos'un <sattı>. alakası yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> William <gülüyor> Francis Morneau. Amerika'nın en zengin aileleri tabii ki orada var. Yani St. Johnson, Pritzker, Lowder, Dorrance ve Dupont aileleri filan falan. Buna etraflıca değinme fırsatı Bulabiliriz daha önemli bir şey bitmiyor yani bu Kanada Panama ve şey belgeleri şimdi Mahama'ya sıçramış durumda iç savaş durumuna da bakacak olursak İdil Belediyesi'ne kayyım atanmış binaya Türk bayrakları asılmış durumda Türkiye'den. Meclis üyeleri de belediyeyi terk etmiş. Bakanlık yazısı belediyeye ulaşınca kaymakam Ersin Tepeli ben buraya kayım olarak atandım diye belediyeye yerleşmiş. İdil Belediyesi eş başkanı Mehmet Muhti Aslan gözaltındaymış. Hoşit Kül Külter'den bir haber var mı? Hayır efendim. Yok kaç çok ay oldu belli değil. Ee, bir sorum, sorumuz olabilir. Niye bayrak asılıyor? Kayyım atanınca Türk bayrağı asılıyor. Oranın Türkiye'de olduğunu tescil için mi? Bilmiyorum. Belize bayrağı mı asılsın? Bayrak filan asılmasın ya. Kayyım asıl... <gülüyor> Kayyım atansın bayrak asılmasın. Kadir Topbaş hakkında FETÖ'den suç duyurusu da yapılmış. Cumhuriyet Halk Partisi belediye meclisi üyeleri FETÖ'den tutuklanan damadının projelerini delil olarak göstermişler. Topbaş hakkında dava açılmasını istiyorlar. ...Vağız Saray'da kararını vermiş. Ne kararı? Vağız Saray Kulübü. Ee, bazı insanları kulüpten ihraç etmiş, atmışlar. Hı. Bunlar kim? Hakan Şükür, İsmail Demiriz, Arif Erdem, Şahabettin Harput ve Hüseyin Avni Mutlu. Eski e, bu Şahabettin Harput eski Bursa valisi, şeyde eski İstanbul valisi Hüseyin Avni Mutlu. Diğerleri futbolcular Bir tanesi Türkiye'nin de belki en tanınmış uluslararası isimlerinden biri olan Hakan Şükür. Peki soru şu... Yani ...Türk Telekom Arena'da bir toplantı yapılmış... ...ve bu beş isim Galatasaray Kulübü üyeliğinden kesin olarak ihraç edilmiş Doğan Haber Ajansı'ndan. Kupayı da çöpe atmışlar mı? Heh, ben de onu soracaktım. Yani Hakan, Arif ve İsmail gol attığımı hatırlamıyorum. Defans oyuncusu yanılmıyorsa ama mutlaka atmıştır yani... Onların golleri ve performansları... ...bir kere videolardan temizlenecek. Sonra Galatasaray Müzesi var. Evet. Oradan da... ...bütün kayıtları silmek lazım tabii. Bugünlerde arşivcilere çok... ...iş düşecek i̇ş gibi. Orwell'de... O, o, ya, ...tatlı tatlı gülümserken kupayı görebiliyorsun değil kupayı? mi? George Or Orwell'de. Kaldıran kimdi kupayı? Deliği. Bellek deliğine atıldı. ...Hakan da kaldırmıştı bizi onları... ...onların hepsini silmek lazım... ...yani olmadı bu olaylar... ...efendim... Selahattin, ...7 ha. gol attığını söylüyor... ...Selahattin 251 maçta 7 gol atmış... ...onları de, öperek, da silmek lazım... ...öperek isimler, kaldırıyor Hakan Şükür var... buldum fotoğrafı hemen... ...Bülent'le beraber... ...sil onları sil... Ya, ...Arif de var ben silsem Google affetmez ne yapayım... ...benimle alakası olan bir durum değil... Galatasaray UEFA yazıyorum. Hakan Şükür'ün fotoğrafı çıkıyor. Hemen yan tarafında da Arif var. Her sene böyle yaşasın cimbom diyeyim. Oy cimbombom diyecekler bunu. Silmişler işte. Bitmiş onlar. Bu arada Bursa'da sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin eylemi valilik tarafından yasaklanmış. Karar, kararın dayanağı ne? FETÖ. o hal kanunu. Ha, ne biçim e, işçi eylemi yapıyorsunuz fe, OHAL'i bilmiyor musunuz demişler. Yalnız nakliyat iş açıklamasında anayasal haklarını kullanarak sendikaya üye olduğu için kanunsuz lockout uygulanarak işten çıkarılan sendikamız üyesi işçileri yasal haklarına sahip çıkma ve işe geri dönmeyi amaçlayan eylemin darbe teşebbüsüyle, terörle, mücadeleyle ne ilgisi var diye bir soru sorulmuş. Ben de e, dinleyicilerle paylaşıyorum bu soruyu. Bu da duvar gazete gazetecinden aldığımız bir haber, haber merkezinin haberi. Böyle işte evet. e, memleketimden, insan manzaralarından da iki kelime edelim. Metroda kadın yolcuya tehdit gelmiş. Nasıl? <gülüyor> Bursa'da Uğudağ Üniversitesi istasyonunda metroya binen e, DK adlı bir kadın 50 yaşlarında bir erkek tarafından tehdit edilmiş. Ne diye? Gene şort mevzusu mu? Eee kadının başına geleni biliyorsun. Kes lan sesini. O gelmiş ifade olmuş. Bip. Sesli müzik dinliyormuş ama. Yani artık de bu sesli sessiz müzik dinlemesi gerekiyor. E bunun kadınlık da herkes sesli müzik dinle. Ben de sesli müzik dinliyorum. Rahatsızlık veriyorum insanlara kimi zaman ama Yani artık şizofreniye bağlamaya başladı şort ol, giydiği Olay. için saldırıya uğrayan hemşire e, psikolojik destek arıyormuş çünkü zaten çok ağır bir evet. tehdit saldırıları bu olsun keşke ölseydin diye tweetler geliyormuş e, sosyal medya ve sosyal medya şortlu kadını tekmeleyen saldırgan da zaten şöyle bir demeç vermişti yani otobüse bindim ...ikametime gidecektim... ...halen psikolojik sorunlarım sürdüğünden... ...çalıştığım gece de kafamda olaylar dönüyor... ...kendi kendime konuştuğum oluyordu demiş... ...bir oturup sağ arka tarafta bir koltuğa oturdum... ...kafamı sola çevirdiğinde... ...oturduğum koltuğun karşı tarafında bir bayan gördüm... ...üzerinde kısa etek vardı... ...koltukta bacaklarını yana çevirmiş... ...müstehcen şekilde oturuyordu... ...yılışık bir tavırla bana bakıyordu... ...bir anda kendimi kaybettim demiş... Sonra da beni darp ettiler diye kaba ta hikayesi gibi bir hikaye otobüsteki 8-10 yolcu üstüme çullandı. Gözümde kan pıhtısı oluştu. Darp ettiler. Bir anlık boşluktan faydalanıp kaçtım. Yüz ve gözümdeki kanı gören evdekilere eşek arısı soktu dedim. Rutin hayatıma devam ederken yakınlar arayıp internete çıkmışsın dediler. İzledim. Yüzümde bir kan görünmüyordu. Ne sormuşlar herhalde? Neden? görünmüyormuş çünkü yüzüm değil attığım tekme görünüyordu kimlik sorduğu yurttaşın ısırdığı polise de tetanos ve kuduz aşısı yapılmış aksarayda eminge adlı kişi yolda kendisini durdurup kimlik soran polise önce tekme atmış sonra da sol bacağını ısırmış Hı. neden sol bacağını soru solcuymuş İki tetanos nedir sen biliyor musun? Tetanoz mı? Mu? Evet. Demire sürtüyorsunuz elinizi tetanoz oluyorsunuz Bu kadar basit. Evet, kazıklı humma. gram pozitif anaerobik bir basil. Clostridium tetani bakterisinden ileri gelir. Nerede olmuştu bu olay? Ve çizgili kaslarda uzun süreli sertleşme ve kasılmayla belirginleşen toksik ve ölümcül bir enfeksiyon hastalığıdır. Bu arada Karaman'da yarasanın ısırdığı bir kişiye 45 gün sonra rahatsızlığına ayak getirildiği Çukurova Doktor Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kudu teşhis konulmuş. Ve e, karantinaya alınmış hasta. Yarası ısırmış, kuduz olmuş. Komşusunun erkek çocuğuna tecavüze kalkışan 43 yaşındaki şahıs tutuklanmış. Evet. Ve Antalya'da otelde çalışan iki animatör turist çocuğa tecavüz ettikleri iddiasıyla tutuklanmışlar. Evet, Animasyon mu yapmışlar? Bit, bit, Selahattin bitiriyoruz diyor. Çok aşmışız vaktimizi pek annesiyle birlikte gözaltına alınan bebek serbest bırakılmış onu söyleyeyim. 20 günlükmüş ama gözaltına almışlar diye. Yarın cuma <gülüyor> bitiyor. AKP'de de tüm etkinlikler yasaklanmış yani. Ne etkinlikler olanmış ki AKP'de? E, siyasi etkinlikler yasaklanmış mı bilmiyorum ama partililere seminer davet yapılmayacak. Ha artık. iyi tamam. Ya böyle hassas bir dönemden geçiyoruz demişler. Güzel Biz bir de şarkıyla veda ediyoruz. Hassas dönemden geçiyoruz. Hangi şarkıyla veda edelim? Fikret Kızılok kaçıncı? 15. ölüm yıldönümü galiba. Söylemek gerekirse 2001 yılında hayatını kaybetmişti. Evet. Ee, söyle Sazım adlı parçasıyla veda ediyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. <Gülüyor> derdimi neyledi İlkiye sordumda yalan söyledi Bir güle açıldım ne Bulamadım diye ikşare dedim eme arayıp sordum kendime kendime kendime söyle sazım ne söylersin dedim ranciler düştüm vurdum uzuttum düşkeriyle dere tepe, yağmur oldum şu dağlardan su bulamadım bir tek çare derdime derdime arayıp e, kendi, kendime, kendime. söyle sazım ne söylersin gel Zitrim et benim safundur Ben bu yüzden doğuş köyden doğdum Ulamadım yetek çare dedi mendi Arayıp sordum endi endi mendi söyle sazım ne söyle kaste